bir erkek yani bir aralarında mahremiyet bağı olmayan bir erkek ve bir bayanın çok yakınlaşmamak kaydıyla dertleşmelerinde konuşmalarına sakınca var mıdır? Dedik zaten yani baş başa tenhada olmamak kaydıyla hı hı. yanlarında başkalarının da bulunması halinde oturup konuşabilirler, dertleşebilirler. Ee, dediğim gibi tesettür kurallarına da İslami edep ve erkana da riayet etmek şartıyla oturup konuşabilirler. Evet. Müzik